Allah arınmayı temizlenmeyi ihlasla samimiyetle yoluna dönmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim ibadetlerin kabulünde iki tane esas vardır. Birincisi muamele neden yaptın? Cevabı Allah için. İkincisi ise nasıl yaptın sorusuna Resul nasıl yapmışsa ben de öyle yaptım cevabıdır İnşallah bugünkü sohbetimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın almış olduğu bir abdest öğretmiş olduğu ameli meseleler üzerine olacak inşallah Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim Allah güzeldir cemildir, güzelliği sever. Yarattığı bütün kullarında Allah Azze ve Celle hep temizliği gündeme getirmiştir. İslam dini temizlik dinidir. Düşünün bir namaza başlamadan önce bile Allah Azze ve Celle bize temiz olmayı emreder. Müslüman hem dışını hem de iç dünyasını temizlemekle yükümlüdür. Allah içi de dışı da bir olanlardan neylesin. Hepimiz kardeşlerim hem maddi hem hem de çekememezlik, haset, kin, kibir, gösteriş gibi riya gibi manevi kirlerden arınmalıyız. Allah bu arınanların arasına bizleri de koyur. Dış temizliği insan temiz bir suyla vücudunu temiz giyeceklerle kapatabilir ama maddi pislikleri necaseti arındırmak için sularla bir şeylerle insan yapabilir ama iç temizliği her türlü günah ve isyandan arındırma gösteriş için iş yapmaktan uzak durmakla insan ancak kurtarabilir kardeşlerim yani bir insanın dış temizliği kadar iç temizliği de çok önemli aleyküm selam iş temizliği ise samimi bir şekilde ihlasla Allah azze ve celle'ye insanın bağlanması gerekir ama dış diye baktığımızda tuvalette, banyoda insanın yaptığı temizliktir kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öncelikten tuvalet adabına baktığımızda tuvalete girerken Allah'ım maddi ve manevi tüm pisliklerden sana sığınırım diye dua etmiştir sol ayağıyla girmiş kazayı hacetini giderdikten sonra temizlenirken sol elini kullanmış ve sağ eli kullanmaktansa bizi men etmiştir tuvaletteyken Allah'ın adını açıktan anmayı yasaklamış birisi kazayı hacet ederken kendisine selam verdiğinde selamını almamıştır ta ki kendisinin yanına geldiğinde almış ve kazaya hacet eden birisine selam verilmeyeceğini. Yani demek ki o anda Allah'ın isminin anılmayacağını gündeme getirmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu konuları böyle açık açık son noktasına kadar işlemeyi, açmayı düşünüyorum. İnşallah e, Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Bazı konular vardır ki hakikaten mahrem olan konular. İnşallah hatalarımız olursa şimdiden affola kardeşlerim kazayı hacette insanların sizi görmeyeceği kapalı mekanlarda ihtiyacınızı giderin diyor veyahut açık sahradaysan uzaklaşabildiğiniz kadar uzaklaşın ve yol kenarlarına kazayı hacette bulunmayın ve durgun sulara akan sulara Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kazayı hacette bulunmayı yasaklamıştır Tuvaletten çıktıktan sonra Kufran eke demiş Allah'ım senden beni Bağışlanmanı Bağışlamanı dilerim diyerek dua etmiştir Aleyküm Hamdur, Hoş geldiniz. Allah hepimize muğfiret etsin Güzel bir temizlenmeyi Nasip etsin kardeşlerim Müslüman bir kimse Her durumda temiz olmayı sever Bu yüzden de haftada en az bir kere Banyo yapar boy abdest alır ve günde beş defa abdest alır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde denizin suyu temiz, ölüsü helaldir demiş ve deniz suyuyla abdest alınabileceğini, gusül edilebileceğini bildirmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Denizde ticaret yapan bir sahabe gelip Ey Allah'ın Resulü bizler ticaret için uzak yerlere gidiyoruz. Aramızda deniz var. Yanımıza çok az su alıyoruz. Ancak ihtiyacımız kadar. Ama abdest alma ihtiyacımız oluyor, gusül etme ihtiyacımız oluyor. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz diye sorduğumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem denizin suyunun temiz, ölüsünün helal olduğunu söyleyerek deniz suyuyla çok rahatlıkla abdest alınabileceğini söylemiştir. Allah hepimize muhafır etsin kardeşlerim. Hatta temizlikten alakalı Peygamber Aleyhisselam'ın Aleyhisselam'ın dualarına bakacak olursak Allah'ım hatalarımı karla, doluyla yıkayıp temizle diye dua etmiştir. Evet. Demek ki Müslümanın temiz olması gerekir aslı temiz su da temiz akar su da hiçbir şeyi ne yapmaz pisletmez öyleyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl abdest alırdı aldığı abdesti nasıl yapardı bunu bir öğrenelim kardeşlerim muhakkak hepimiz biliyoruz ama Allah Resulü'nün yaptığı abdesti şöyle baktığımızda Besmelesiz alınan abdeste Allah Resulü hayır yoktur diyor. Önce besmele çekilir. Eller parmak araları ilerlenir. Sonra üç kere ağza su verilir. Çıkarılır. Üç kere sağ eliyle burna su verilir. Sol elden sümkürülür. Üç kere yüze su vurulur. Güzelce yıkanır. Sağ el üç kere dirseklere kadar yıkar. Sol eli üç kere dirseklere kadar yıkar. Sonra ellerini suda ıslar. iki parmaklarını bir araya getirerek önden başlayarak ensesine kadar gider ve gelir. Komple mest eder. Şerit parmaklarını kulağın içine sokar. Baş parmaklarıyla da kulağın üstünü mest eder. Sağ ayağını yıkar parmak aralarını hilaller, hilaller yıkar. Sol ayağını yıkar. Parmak aralarını hilaller. Sonra da abdestten artan sudan içer ve kelimeyi şehadet getirirdi. Kardeşlerim Allah Resulü'nün almış olduğu abdesti budur. Tekrarlayayım inşallah. Besmelesiz alınan abdeste hayır yoktur diyerek Allah Resulü ve selam. abdest almayanın namazı olmaz. Allah'ın adını almayan kimsenin ise abdesti olmaz demiştir. Abdeste besmele şarttır. Elleri güzelce yıkar. Yıkadıktan sonra parnakların arasını hilalledikten sonra üç kere ağza verir çıkarır. Üç kere burnuna verir, sümkürür. Bunu bolca yapın derdi. Sadece Ramazan ayında az yapın, genize su kaçırmayın demiştir. Üç kere yüzünü yıkamış. Ellerini birleştirerek kafasına komple mest etmiş. Şahadet parmaklarını kulağının içine sokup baş parmaklarıyla mest etmiş. Ayağını sağ ayağını yıkamış, sol ayağını yıkamış ve kelime-i şahadet getirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu, aldığı abdest budur kardeşlerim. Allah hepimize nur versin, temizlik versin. Çünkü abdest ışıktır ve Müslümanların aleyhine de bir nurdur. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestine baktığımızda deniz kenarında dahi olsanız ağzaları üç kere yıkamaktan fazlalaştırmayın çünkü bu bir israftır demiştir Allah Resulü ve Vesselam güzel işleri hep sağ elle temizlik işlerini ise sol elle yapmıştır ağza ve burna su verirken sağ elini kullanmış sol elle şümkürmüştür. ayaklara geldiyse sağ elinden de yıkamış sol ellen yıkamıştır. İkisini de yapabilirsiniz. İmam Nesai'nin naklettiği rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağ ayağını sağ elle sol ayağını ise sol eliyle yıkadığının rivayetleri gelmiştir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın almış olduğu bu abdeste kafaya mest konusunda birçok insanlar müşkilata gitmişlerdir. Kimi kafanın dörtte birini meste Kimi sadece Dokanmayı gündeme getirmiş Allah Resulü aleyhissalatü ve ise Komple mest etmiştir Bakın komple kafayı mest edilmediğinde Abdest geçersizdir bunu bilesiniz Komple de nasıl yapmıştır İki elinin parmaklarını Böyle uçlarına değdirmiş alından başlayarak ta enseye kadar gidip gelmiştir. Hatta bazıları hadis uydurmuşlar boyuna mest etmek boyun ağrısını giderir demişlerdir. Boyuna ayrıca elleri böyle ters çevirip böyle üç parmakla boynu mest etmek diye abdeste bir şey yoktur. Evet. Sormak isteyenler sorsunlar. Ben şey için de cevaplayabilirim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam abdest alırken konuşmuş, birileri bir şey söylediğinde ona da cevap vermiştir kardeşlerim. E, abdest alırken bazı insanların ağza su alındığında şöyle dua burna su alındığında şöyle dua, ellere şöyle yıkandığında şöyle dua diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen hiçbir şey yok kardeşlerim besmeleyle başlar ayak yıkanıp bittiğinde de kelime-i şehadet getirilir ve abdestten artan su da içildi mi ölümden başka her derde şifadır demiştir aleyhissalatü vesselam ve abdest suyu da ayakta içilebilir Allah hepimize mağfiret etsin Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest alan bir sahabeyi görüyor ve tırnağının orada kuruluk görüyor. Ufacık diyor bir tırnak kadar da diyor kuru yer olan yere ateş dokunacak diyor. Abdest alırken abdest aldığınız huzurların suyun değmesine çok çok dikkat edin. Çünkü kuru yalan, kalan yere muhakkak ateş dokunacak diyor. Allah dikkat edenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Ağza ve burna su vermeye, İslam'da birine mazmaza, birine de istinşah diye gelir. Ee, kardeşlerim, bazı rivayetlerde, ağza ve burna su verme, aynı şekilde yaptığına dair rivayetler de gelmiştir. Bu kafanızı karıştırmasın, sağda solda okursanız öyle de yapsanız olur ayrı ayrı yapsanız da olur yani bir avucunuza su aldığınızı düşünün azını ağzını ağzını ağzını da burnuna ve burnunuza çektiğinizi düşünün ağızdakini tükürür burnundakini de sümkürürsünüz bu tipte de abdeste yapabilirsiniz bunda bir sakınca yok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu da yapmış ağzı ayrı burnu ayrı olarak da su vermiştir her ikisi de sahihtir buna tenevvat denir ee, istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz ee, Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim abdestten önce ağzı misvaklama güzelce temizleme e, güzel işlerdendir Allah Resulü ve Vesselam bunu yapmıştır, hoş bir davranıştır Rabbim bu alışkanlığı bizlere de nasip etsin ee, Özellikle ağza su alıp güzelce çalkalayıp çıkarma özellikten burna su alıp sonra sümkürme parmakların arasını iyice oğma, yüzü 3 kere güzelce yıkama sakal olan kardeşlerimizin sakallarını güzelce hilallemesi ve dirseklere kadar kolların 3 kere güzelce yıkanması ve abdest organları yıkanırken organların sağdan başlanması baş ve kulakları mest etme başın ön tarafından başlayıp ensiye kadar gitmesi ve sonra enseden başlayıp öne kadar gelmesi kulakların içi ve dışının mest edilmesi, ayakları ise ayak bilekleriyle birlikte yıkanması abdestin yapılması gereken adaplarındandır bu sıra tertibi sünnetullah'tır kardeşlerim bu sıra tertibini yapmakla mükellefiz çünkü usulde şöyle bir kaide vardır. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlığına dilin ister. İbadet konusunda da her şey haramdır. Ta ki izin verilenler müstesna. Abdest mi Nasıl öğretilmişse o şekilde alma mecburiyetindesin. Namaz mı kılacan? Nasıl emredilmişse gösterilmişse o şekilde alman gerekir. Allah hepimize mağfiret etsin. Abdest bu kardeşlerim. Abdest azalarıyla alakalı dua yoktur. Kitap ve sünnette sahil olarak bunda hiçbir şey gelmez. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi uyandığında diyor, elinin nerede gecelediğini bilmez, elinizi güzelce yıkayın diyor burada kanaatiniz nasılsa o şekilde davranabilirsiniz kardeşlerim Allah Resulü aleyhisselatü vesselam abdest almak için bir kabı vardı tahtadan içi oyulmuş tamamen onu da alırdı bu hem suyun israfını önler hem de insanın güzelce abdest almasını ve abdestten de arta kalan suyun da içilmesine sebep olur peygamber aleyhisselam bunu yapmıştır ama bu sünnet midir? Bunu sünnet diye nitelendirmemiz zor. Bugün birçok imkanlar vardır. Bir çeşmenin akması. Eskiden bizim çocukluğumuzda e, lehenler olurdu. Abdest alınacağında, namaz kılınacağında biz küçükler ıbrıkla leheni getirir. Büyüklerden başlar, su dökerdik. Onlar abdest alır. Sonra topluca namaz kılınırdı. Eskiden böyle bir uygulama vardı. Güzel, hoş bir uygulamaydı. Ama bugün e, çeşmeler var, birçok şeyler var. İnsanlar onlarda almayı daha uygun görüyorlar. Ama herkesin bir e, abdest e, almak için bir tas e, yapsa veya tasla alsa hem suyun israfı önlenir hem de artan su içinip sünnetullaha uygun hareket edilmiş olur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim abdest böyle alınır e, abdestin başlangıcı besmele sonu şahadetse, abdesti buradan hallere baktığımızda e, bunlardan birisi yerlenmedir kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, sizden birisi diyor mescitte karnı guruldarsa hissederse ses ve koku duymadıkça mescitten çıkmasın diyor kişinin yerlenmesi idrar ve dışkı yollarından idrar ve dışkı çıkması abdesti bozar veyahut ergenlik çağına girmiş olan erkeklerin idrar yolundan gelen mezi ve vedi adı verilen salgılar vardır Allah Resulü ve Vesselam idrar yolundan bu salgıların çıkması durumunda abdest almak gerektiğini söylemiştir o torbasını yıkar ve her namaz için abdest alır buyurmuştur Allah hepimize mağfiret etsin Ali çok mezisi gelen birisiydi kendisi peygamber aleyhisselamın damadı olması hasebiyle utanmış soramamış ve asabın birine durumu bildirmiştir o sorduğunda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam e, meziyle alakalı sarımtırak ve kaygan bir şeydir o torbalığını yıkar avret mahallini yıkar ve her namaz için bir abdest alır buyurmuştur bu da mezinin gelmesi de abdesti bozar yine kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin insan olmamız hasebiyle insanı uyutlama, uyku uykutabilir. uyku abdesti bozar çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam göz makatın bağıdır kişi uykuya daldığında düğüm çözülür der. Yaslanarak uyuma uykun abdesti bozar. E burada bazı rivayetlere baktığımızda Peygamber Aleyhisselam'ın ashabının mescitte otururken kafaları düşer, horuldar abdest almadan namaz kılar dedi ifadeler gelmiştir. Bu ifadelere baktığımızda kişinin bağdaş kurarak bir yere yaslanmadan oturduğu yerde uyuması abdesti bozmaz. Bir yere dayanarak uyuması bu abdesti bozar kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki uyku abdesti bozuyor kardeşlerim. Kişinin ağır bir uykuya dalması uykuya dalma durumundaysa insanın e, yerlenip yerlenmeyeceğini anlayamamasıdır. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, göz makatın bağıdır. O uyudu mu o düğümde çözülür demiştir. Ve uykunun abdesti bozduğunu söylemiştir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Bazı hallerde olur ki kardeşlerim ağır bir uyku, bir ilaç alma bayılma, şuuru geçici olarak kaybetme Böyle hallerde de hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kişiden kalem kaldırılmıştır diyor. Uyku dolandı, bayılandı, ergenlik çağına girmeyen küçükte diyor. Uyuyanın sorumluluğu uyanınca, bayılanınki ayılınca, çocuğunki ise ergenlik çağına girince başlar. Evet. Yine abdesti bozan hallerden bir tanesi kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Kişinin avret mahalline çıplak ellen dokanması yani tenasil uğuzuna çıplak ellen dokanması abdesti bozucu hallerdendir. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizden gelen rivayette kim tenasil uğuzuna dokanır avret bölgesine dokanırsa abdest almazsa veil olsun ona demiştir. Burada çıplak ellen dokanmanın abdesti bozduğunun delillerindendir ama İslam'ın başlarındayken bu bozucu bir şey değildi kardeşlerim ee, Talb bin Ali Allah kendisine merhamet etsin ee, kendisi avret mahaline dokandığında sen burnunu et, burnuna dokanmıyor musun? Evet o da senden bir et parçası demiştir ama Mekke'nin fethinden sonra bu hüküm kalkmış avret mahalline dokunan çıplak plakallan dokunan birisinin abdesti bozulmuştur Allah hepimize mağfiret etsin deve eti de deve eti yemek de abdesti bozucu hallerdendir İslam'ın ilk başlarındayken kardeşlerim ateşte pişen her şeyden dolayı abdest almak gerekirdi ama daha sonra hepsi kalktı. Sadece deve eti müstesna. Çünkü Allah reçil ve vesselâm deve eti yediğin zaman abdest kal buyurmuştur. Bunu müslümün 360 ne no oldu rivayetinde bulabilirsiniz. Evet. Abdesti bozan haller bunlar kardeşlerim. Abdesti bozan haller bunlar. Bunlar. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Şimdi abdestlerle alakalı sağlı sollu gelen meselelere şöyle bir bakalım. Mesela kardeşimizin yazdığı çorab üstüne mest etmek zarret halinde mi yoksa her abdest alındığında uygulanabilir mi diyor. Allah Resulü'nün hisselatü vesselam çoraba mest etmiştir. Ee, i̇ster buna bir zarret, ister bir ruhsat deyin ayağı yıkamak abdesti farzdır. Bunun e, yıkanması gerekir. Bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir esası vardır İslam'da. Çoraba mest edebilmek için o çorabı abdestli giymek gerekir. E, çoraba mest aynen ayağı yıkar gibi nasıl yıkanmışsa çoraba yapılan meste yıkanmış hükmündedir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çorabını meste giymiş, e, çorabını abdesti giymiş ve ayağını yıkamaya gelince elini suya batırıp çorabın üzerine bildiğimiz mestere nasıl yapılırsa öyle mest etmiştir. E, Muhy kim için aynı mesteki hüküm neyse odur. Bir gün bir gece Yorcu içinse üç gün, üç gecedir. Bu insan ister her zaman yapabilir, isterse zarrete binayen yapabilir. Bu inanan insanların tercihine kalmıştır. Yani aynen Allah R.A.V.'ın namazdan alakalı soru sorduklarında namaz ayakta kılınan bir ibadettir. Kılamayan oturarak kılar. Oturarak olarak kılamayansa ne yapar? İma ile kılar burada size kalmış bu tercih kardeşlerim halk arasında kanın abdesti bozduğuna dair birçok söylentiler gelir hatta öyle sözler söylerler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın secde ettiğinde alnı çizilmiş oradan az bir kan çıkmış yerini taşmamış güya halk arasında işte bazı mezhep e, demiş ki kan çıkar bulunduğu yeri aşmazsa abdest bozulmaz bir kısımda güya demiş ki oradaki çizimden kasıt çizme çizme dolusu kan doldukça sorun yok çizmeyi aşarsa kan abdesti bozar denmiştir kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ifadelere, uygulamalara baktığımızda, kan necistir ama abdest bozucu bir şey değildir. Allah Resulü Ve Vesselam kanın abdesti bozmadığını söylemiştir. Bunu İmam Buhari'nin sahihine bakacak olursanız, bu bölümle alakalı orada gene rivayetleri görebilirsiniz. Aleykümselamlar Amitullah, hoş geldiniz. Ee, İbn Abbas'ın burnunun kanaması e, hasır kırmızı olması ve hala namazına devam etmesi veyahut bir sahabenin nöbet beklerken e, namaza durması bir müşriğin ok atması kanın atması namazına devam etmesi e, veyahut İbnü Mer'in yarasını sıkması irin çıkması arkasından kanın çıkması orayı silip namaza devam etmesi ve kendisine abdest almayacak mısın diye sorulduğunda bunu size kim emrediyor müseylemetül kezzab mı diyerek onları azarlaması vardır ve bunun gibi birçok ifadeyi orada bulabilirsiniz Allah hepimize mağfiret etsin Kur'an'da sünnette gelen budur maalesef ama halk arasında kanın yalancı peygamber ilk çıkan yalancı peygamberlerden Kur'an'da sünnette kanın abdesti bozmadı açıkça gelmiştir. Bunun dışında kardeşlerim kadına dokanmanın abdesti bozduğunu söyleyen bazı tayfeler çıkmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eşlerinden birini öper ve dokanır namaza çıkardı. Ayşe annemize sorduklarında bu sen miydin? Sadece tebesüm etmiştir evet gibisine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bozmamıştır. Ama ayeti kerimede Maide 6'da ve Nisa 43'te kadınlara dokunmuşsanız ayetinde bazı tayfeler hata etmişlerdir. Kelimenin gerçek manası üzerinde durmuşlar ve dokunmadan kasıt ellen değme manasını almışlardır. İbn Abbas'tan gelen rivayette dokanmadan kasıt cinsi münasebettir demiştir kadınlarla cinsi münasebet yani cima abdesti bozar kutlu gerektirir aleyküm selam ve rahmetullah kadına dokanmak abdesti bozmaz kardeşlerim maalesef bu konuda da büyük hatalara düşenler vardır ayeti kerimede ayaklara mesedin diye gelir bazı tayfeler ayakları yıkamaz tırnaklardan itibaren şemeklere kadar şöyle mest ederler İslam'da bu batıl bir hükümdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakları yıkamıştır kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. E, abdestin alınması için tabi ki su gerekir. E, eğer su bulunmamışsa suyun bulunmadığı yerlerde de teyemmüm etmek gerekir kardeşlerim. Teyemmüm aynen abdest ve gusül nasıl alınırsa onların yerine geçen bir ibadettir. Bizlere kolaylık sağladığı için Allah'a hamdü senalar olsun. Teyemmüm nasıl alınır? Önce nasıl alındığını anlatalım inşallah. Şimdi hep beraber elinizi şöyle bir eee aşağıya doğru bakacak şekilde iki elinizi tutun yere vurun bir toprak düşünün sonra elinizi kaldırın şöyle birbirine vurarak bir silkeleyin sonra sağ elinizi sol elinizi şöyle bir ovar gibi yapın sonra da yüzünüzü şöyle bir silin teyemmüm işte bu kadar yani ellerin toprağa vurulması silkelenmesi sağ elin ve sol elin birbirini bileklerden itibaren bir kere oğulması ve yüzü şöyle suyla yıkar gibi bir kere e, ellerin yüzlere sürülmesidir. Teyemmümde de besmele şarttır. Teyemmümde böyle alınır. Bilmem anlatabildim mi? Anlaşılmadıysa tekrarlayabilirim. Besmele çekilir. Eller toprağa vurulur. Silkelenir sağ el, sol olur ve yüz kere iki el birlikte e, hani insanın yüzünü şöyle bir sıvar ya bu şekilde sıvanır. Teyemmüm bu kadardır kardeşlerim. Teyemmüm hangi hallerde alınır? Suyun olmadığı zamanlar teyemmüm alınır e, veyahut su vardır zarı ihtiyaçlara yetecek kadardır. Aynen Ebuzer'in Rebeze'de koyun giderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama geliyor ve ey Allah'ın Resulü burada su çok az, ancak zarı ihtiyaçlarımıza yetiyor. Benim guslü gerektiren bir halim oldu ne yapayım dediğinde toprak sana temizleyicidir. Orada 15 sene de kalsan toprak sana temizleyicidir diyerek kendisine cevap vermiştir. Yine e, soğuk bir gecede sahabenin ihtilam olması ve teyemmüm ederek namazı kıldırması durumu vardır. Bu da kardeşlerim hava soğuksa su bile olsa teyemmüm onun yerine nedir? Geçer. Veyahut e, bir sahabenin kafası yarılmış ve ihtilam olmuş güçledip yarasına su gittiğinde kendisi ölmüştür aleyhissalatü vesselam e, böyle hallerde yarası olan yere bez örtülür diğer yerler yıkanır orası mest edilir, o ana kafidir demiştir yani vücutta herhangi bir yer hasta yara yıkandığında su değdiğinde eğer e, orada bir sorun oluşursa o zaman teyemmüm sizin için yeterlidir. Aynı şekilde değişen bir şey yok Yörükoğlu. Teyemmüm edersin. Ellerini vurursun. Ellerini ve yüzlerini ovuşturursun. Yeterlidir. Teyemmüm de böyle kardeşlerim. Rivayetlere baktığımızda Allah hepimize mağfiret etsin. İki sahabe yolculuğunda su bulamıyorlar. Teyemmüm ediyorlar. Ve namaz kılıyorlar. Aleyküm selamlar. Aleykümselam. Kısa bir zaman sonra suya kavuşuyorlar bir tanesi tekrar abdest alıp namazı iade ediyor bir tanesi ise iade etmiyor ben kıldım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip durumu anlattıklarında sen sünnete uydun diyerek teyemmümle namaz kılıp iade etmeyene böyle demiş öbür sahabeye de sana da iki ecir var demiş çünkü hükmünü bilmeyip de tekrar kılması sana da iki ecir vardır demiştir. Burada sünnete uygun olan teyemmümün geçerli olduğunu suya kavuştuktan sonra tekrar yapılan amelin iade edilmeyeceğidir. Evet. Teyemmümle ile alakalı sorularınız varsa buyurun. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimizi temiz arınan usanmı kullardan eylesin abdest çok çok önemli ibadetlerden birisidir çünkü Allah azze ve celle abdest almadan namazı asla kabul etmez ve abdestle alakalı vakalara bakacak olursak kardeşlerim ben sadece namaz kılmakla abdest almakla emrolundum diyor e, abdest sadece namaz kılmak için alınan bir şeydir ama sürekli abdesti bulunmak da ayrı bir fazilettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdesti yatana, abdesti bulunana birçok faziletler olduğunu söylemiştir. Ama sadece namaz vaktinde de abdest almak yeterlidir. Bir de Kabe'yi tavaf etme Kabe'yi tavaf etmek de bir namazdır demiş Aleyhisselatü Vesselam. Kim allah Teala tavaf esnasında konuşmaya müsaade etmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü tavaf ederken de abdestli bulunmuştur. Bunun dışında herhangi bir şey için abdest almak gerekli değildir. Bu mayanda şöyle bir soru gelebilir. Ee, halk arasında ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ayetine binaen abdestsiz Kur'an okunamayacağını ve Kur'an'a abdestsiz yaklaşılmayacağını, Cünüplü'nün hayızdının okuyamayacağına dair halk arasında baya bir sözler vardır Vakıa suresinin 78-79'a bakarsanız ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ayeti huzur sebebi şöyle kardeşlerim Mekke toplumu müşrik bir toplumdu Allah Azze ve Celle'ye eş, şirk koşan bir toplumdu. Allah öyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Cinlere haşa Allah'ın oğulları, melekleri ise haşa Allah'ın kızları derlerdi. Melekleri günah işlemeyen saf temiz, cinleri ise yalancı olarak görürlerdi. Ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği demişlerdi. Allah Azze ve Celle ona temiz olandan yani ruhul kudustan Cibril'den başkası dokunamaz ayetini indirerek Allah Azze ve Celle hükmünü koymuştur. Buradaki kasıt levh-i mafızda Cibril'den başkasının dokunamayacağı ve cinlerin haber hırsızlığı yapamayacağıdır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü ve selam her halükarda Kuran okumuştur. Hatta bir seferinde Ebu Hureyra kendisini gördüğünde yolunu değiştirmiş. Sonra Gus dedip yanına geldiğinde Ali sallallahu aleyhi ve sallam neredeydin? Beni görünce neden kayboldun? Dediğinde Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve bu soruyu sorunce Ebu Hureyra diyor ki ey Allah'ın Resulü o zaman ben cünüktüm ve e, pis olarak yanında bulunmak istemedim diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman necis olmaz diyerek e, burada hükmünü koymuştur. Yani bir insan cümük olabilir ama o müslümanın o pis olmasını gerektirmez. Yine kardeşlerin hayızla alakalı meselelere baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyiyetmediği ve, ve hakkında bir şey söylemediği bir şey ibaha hükmündedir. Haramına dair bir şey gelmiyor. Halk arasında okuyamaz edemez tipinde ifadeler gelmiştir. İşte hocaysa öğretiyorsa ne yapar? İşte bir kadife bez alır, Kur'an'ı eline alır. Peki nasıl açacak? İşte eline 10 santim bakır alacak, onunla açacak. Veyahut ne yapacak? Ee, i̇şte ayetleri heceleyerek okuyacak gibi Allah'tan bir emir, bir nehi gelmeyince ...halk arasında kendilerinden birçok vakalar gelmiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı her halikarında okurdu. Kur'an'ın abdestsiz cünüplü hayızı okuyabilir. Bunda hiçbir nehi yoktur. Ben sadece namaz kılmakla, abdest almakla emredildim demiştir. Ve Kabe'yi tavafta bunlar vardır. Ha, abdest üzerine abdest alınmaz mı? Alınır. Bu da müslümanın nurunu artırır. Bu da nur üzerine nurdur. Allah buna çok dikkat eden samimi kullardan eylesin bizleri kardeşlerim. Evet. Abdestle alakalı? Bazen insanın karnında kurudama, vücudunda bazı hareketlenme olabilir. Ee, bu koku veya ses gelmedikçe kişinin abdestinin varlığına hükmetmesi gerekir. Çünkü eğer bozuldu mu bozulmadı mı gibi bir evhama girdiğiniz zaman bu insanda huy yapar. Ve evhamlı olmasına sebep olur. Var olarak kabul eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor abdestli olup olmadığını unutursa ne yapar diyor abdestli olduğuna hükmeder diyor Rabbim hepimize mağfiret etsin vesvesesiz evhamsız olmayı nasip etsin bu hakikaten önemli bir meseledir var mı yok mu diye bir girerse evham inanın bu devamlı bir sürekli ahlak gibi insana girebilir var olarak kabul et ve namazını kıl diyor evet bundan başka aklıma şu an abdestten alakalı bir şey gelmiyor eğer sorunuz varsa mest olayı var, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayağına mest etmiş ayakkabılarıyla mestleriyle namaz kılmıştır ayakkabılarıyla mestleriyle Yahudiler Hristiyanlar mest etmez, namaz kılmaz sizler onlara muhalefet edin demiştir. Konuyla alakalıysa sor füzün. Kardeşlerim ayakkabıyla mest e, mestlerle namaz kılınır. Çorabını bunu çıkarsın. Ayağını yıkasın, Evhamı gidermiş olur Fücüm. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mes'in müddeti 5 vakit namaz müddetidir yani bir gün bir gecedir e, yolcu içinse 3 gün 3 gecedir talib üstünden damadı Ali sormuştur ey Allah'ın Resulü Mescin hükmü nedir diye sorduğunda muhkim için bir gün, yolcu için üç gün demiştir abdestten alakalı baktığımızda kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam yatmadan önce diyor güzel bir abdest al sonra sağ tarafın üzerine yat ve şu duayı oku Allah'ım seni arzulayarak azabından korkarak kendimi sana teslim ettim bütün varlığımla sana döndüm, her işimi sana havalettim, sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınmaktan başka çarem yok. İndirmiş olduğun kitabına, göndermiş olduğun peygamberine iman ettim de yat diyor. Eğer böyle yatılırsa kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor o gece ölürse iman üzerine ölür diyor yani abdestli bulunmanın abdestli yatmanın insana kazandırdığı çok güzellikler var. Rabbim bizi onlardan kalsın Bir de kardeşlerim her zaman abdestli olma bu özelliği yakalayabilme bu alışkanlığı huy edinme güzel bir şey. Rabbim bu alışkanlığı uygulayanlardan eylesin. Bunun yanında bir de abdest aldıktan sonra iki rekat nafile namaz kılma e, sevapların çok büyüklerindendir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem bir sabah Bilal'i çağırıyor ve ona Bilal'im işlediğin hangi ama sayesinde benden önce cennete girdiğini merak ettim doğrusu diyor dün gece cennete girdim. Önümde senin ayak seslerini duydum diyor. Bunun üzerine Bilal, Ey Allah'ın Resulü, ben okuduğum her azanın ardından muhakkak iki rekat namaz kılarım ve abdestim her bozulduğunda yeniden abdest alırım demiş. Ali ve vesselam da işte işte bu yüzden buyurmuştur. Hoş geldiniz. Dede. Buyur dedeciğim. Ses alayım. Söyle bakalım. tamam dediğim ee, kardeşlerim mesil başlama suresi mi? bir gün bir gece diyor talib yani beş vakit namaz sabah yatsın bu ara bir gün diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ee, cenaze taşıyanın abdest almasını cenaze yıkayanın da gusül etmesini emretmiştir kardeşlerim. Rabbim hepinize mağfiret etsin. Ee, cenaze taşıyan bir insanın da abdest alması gerekir. Burada abdest bozuculardandır Dur, dur. Ee, Yapma dedeci. Bir şey sorabilir mi? Tabi. O zaman selam ver. Tamam. tamam, hadi selam ver. Hadi amcalara tezeleri selam ver. Selam verin canım. Ama dedeci. Dur dedeci. Sen otur bir dinle bakayım. Tamam. Ee, kardeşlerim, her namaz için ayrı bir abdest gerekmiyor. <gülüyor> Müslüman abdesti bozulmadığı sürece namaz kılabilir ama her namaz için abdest almak güzel bir şeydir mesela Enes diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor bir gün hiç yapmadığı bir şeyi yaptı bir abdestle beş vakit namaz kıldı diyor hey Allah Resulü sen her namaz için abdest alırdın Şimdi başka bir uygulama yaptın Artık bundan sonra böyle Demiştir Ve Allah Resulü -i -i Daha sonra kendisi abdestli bulunmuştur Sahabelerde e, Çoğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Uygulamasını Kendilerine ölç almışlar Ve abdestli olmaya Gayret etmişlerdir Ama kişi abdest bulunmadığı müddetçe de tek abdestle namaz kılabilir teyemmüm etmesi kifayet ederim tabi suyun olmadığı yerde teyemmüm edilebilir Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah İslam dininde hakikaten e, çok kolaylık sağlamış düşünün bir çoraba mesti, bir mese bir ayakkabıya mesti, o kadar kolaylık getirmiş ki Rabbim hayırdan ayırmasın yürük oğlu soruyor cenaze yıkanına neden gusül gerekiyor cevap vereyim İnşallah bazı cevaplar şaka yoluyla giderse herhalde daha güzel anlaşılır bir gün bir iftara gitmiştik. Bayağı kalabalıktı. Ankara müftüsü de oradaydı. Ona bazı sorular soruldu. Bu sorulardan bir tanesi de "Ya hoca" dedi bir tanesi zenginlerden biri. "Niye biz rükûye eğiliyoruz? Dik dursak olma mı?" dedi. Ankara müftüsü de Karadenizliydi, Lazdı o zaman. "Az bir yaklaşım mı?" dedi. Adam yaklaştı, burnundan tuttu şaka yoluyla oraya çok sokma Allah böyle emrediyor dedi evet Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim İslam'ın öğretilerine sımsıkı sarılmayı sevmeyi nasip etsin Allah Resulü'nün emrini yerine getirmeyi uygulamayı nasip etsin Mesin suresi 24 saattir yolcu içinde 72 saattir. Yani 3 gün 3 gecedir. Safvan İbni Asal diyor ki Ani ve Vesselam bize ayaklarımızı yıkayıp abdest olarak giymemiz kaydıyla yolcu olduğumuz zaman 3 gün boyunca yolcu olmadığımızda da tam bir gün mesler üzerine edebileceğimizi söylemiştir. Ayrıca idrar dışkı ve uyku gibi sebeplerle meslerimizi çıkarmamamıza gerek olmadığını fakat cümrüklü olduğumuzda çıkarmamız gerektiğini bize bildirmiştir demiştir yani Allah hepimize mağfiret etsin mest kullanan bir müslüman şartlara uygun olan mest veya çorabı ayaklarını yıkadıktan sonra abdestli olarak giymelidir kardeşlerim bir defasında aleyhissalatü vesselam ey Allah'ın resulü bizden birisi mestleri üzerine mest edebilir mi diye sorduğunda Evet, ayaklarını yıkadıktan sonra giyersen mestedebilirsin edebilirsin buyurmuştur. Evet, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Burası tamam. Gelelim gusüle. Evet. Kur'an'ı abdestsiz, cünüplü, hayız diyken birisi çok rahatlıktan okuyabilir, haram değildir. Ama bir Müslümanın devamlı abdest olarak bulunması kendini güzel güvende hissetmesi bunlar ayrı şeylerdir. Haram değildir. Önce bunu bir yakalamak gerekir. Aslı budur. Demin ayeti açıkladım. Herhalde siz burada yoktunuz. Vaka suresinin 79. ayetinde Allah Azze ve Celle ona temiz olanlardan başkası dokunamaz diyor. Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebine baktığımızda Mekke toplumu o zaman müşrik bir toplumdu ve Ali selamü aleyhi ve sellema gelen vahiyle alay eden, inanmayan ve birçok kulplar takan insanlardı. O toplum Allah azze ve celleye haşa şirk koşan, eş koşan bir topluluktu. Melekler Allah'ın kızları cinler Allah'ın oğulları olarak görürler cinleri yalancı, pis melekleri ise saf temiz, yalan söylemeyen olarak görürlerdi haşa ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği yani bu sözlerin yalan olmadığı tipinde konuşurlarken önce Allah Azze ve Celle o nefsinden hevasından konuşmaz onun konuştuğu sadece vahiydir Necim 3 indirmiş Sonra Vakıa suresinin bu ayetlerini indirerek ona temiz olanlardan başkası yani levh-ı mahfuzda Cibril'den başkası dokunamaz ayetini indirerek hükmünü koymuştur. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda ayetlerin zahiri manasına bakarak sırf meal mantığından yola çıkarak birçok hükümler çıkaranlar olmuştur. Bu yanlıştır. Allah Aleyhisselatü Vesselam her halükarda Kur'an okumuştur ve şöyle şu hallerde okuyamaz diye bir nas yoktur Allah hayırdan ayırmasın ee, Abdestten alakalı temizlikten alakalı ayetlere de bakacak olursanız zaten Kur'an'ın içindedir Mayıda 6 Nisa 43 önce birinin size okuyup <gülüyor> almanız gerekiyor yoksa okuyup mu abdesti öğrenmek gerekiyor dikkat etmek gerekir Rabbim hayırdan ayırmasın soru soran yazsın ben kısım kısım cevap vermeye çalışacağım inşallah e, Bu abdesti dediğimiz gusül dediğimiz konuysa kardeşlerim temizlikte abdestten teyemmümden sonra en önemli meselelerden bir tanesidir <Gülüyor> Rab'bim hayırdan ayırmasın. Peki, tamam. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ünüp olma. Müslüman erkekler veya kadınlar kendi hallerindeyken şevhetle meni gelirse boy abdesti almak zorundadır çünkü Allah Azze ve Celle cünüp iseniz iyice yıkanıp temizlenin boy abdesti alın demiştir cünüpün gerektirdiği bazı haller vardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse eşiyle cimada bulunursa meni gelsin veya gelmesin boy abdesti almak gerekir demiştir Rabbim hepimize mağfiret etsin ee, İslam'da Mekke'nin fethinden önce su gelmediğinde gusül gerekmezdi ama bu hüküm nesk olmuştur kalkmıştır hükmü ee, cimada gusül abdesti gerekir yine kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin kadınların özel halleri vardır hayız hali, ay hali veya nifas halleri kan kesildikten sonra bu abdesti almaları gerekir. Veya istihaze dediğimiz halleri vardır. Onlara birazdan tek tek değineceğim inşallah. Kuşul abdesti alması gerekir. Yine bir müslümanın müslüman üzerinde alt hakkı vardır. Öldüğünde cenazesini teşri etmesi. Bir müslüman kadın olsun erkek olsun cenazeyi yıkamışsa kuşul abdesti alma mecburiyetindedir. Ve yine Müslüman olmayan bir kimse İslam dinine girdiği zaman bu abdesti alması gerekir. Aleykümselam varam türlerekat. Alabilir, bunda bir sakınca yok. Evet. Kardeşlerim, Allah rızıla istiğlat ve istinat. Daha önce de dediğimiz gibi temizlikten çok bahsetmiş iç ve dış güzelliğin dinin işaretlerinden olduğunu söylemiştir Allah subhanahu ve teala o Resul'a uymayı hepimize nasip etsin onun gibi temiz onun gibi iffetli olmayı ahlaklı olmayı hepimize nasip etsin çünkü bu abdestinde de meşru kılınmasındaki hikmet temizliktir Arapçada kardeşlerin boy abdesti için kullanılan suya gusül denir din ıstılahtaysa gusül boy abdesti alman niyetiyle bütün vücudu yıkama manasına gelir Rabbim subhanahu ve teala'nın da kitabında dediği gibi Allah çokça tövbe edenleri sever iyice temizlenenleri de sever diyor Rabbim bizleri onlardan kalsın. şimdi peygamber aleyhisselam nasıl guslederdi ona bir bakalım Allah hepsine mağfiret etsin müminlerin anneleri annelerimiz bizlere bunları şöyle anlatıyor Allah resulü aleyhisselatü vesselam önce avret mahallini yıkar sonra ellerini toprağa sürer güzelce ovar iyice yıkardı diyor gün sabundu veya başka şeyler kullanılabilir o gün bu şeyler pek o günlerde bulunmadığı için toprak güzel bir temizleyiciydi sonra kardeşlerim aynı namaz abdesti gibi abdest alır yani ellerini güzelce yıkar üç kere ağzına su verir çıkarır üç kere burnuna su verir dolu dolu sümkürür üç kere yüzünü yıkar üç kere sağ ve sol dirseklere kadar ellerini yıkar kafaya mest gelince kafaya mest etmez dolu dolu su dökerek bütün vücudunu ovar ve ayağına su döker giyinir mescidine giderdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın almış olduğu guslü budur kardeşlerim değil o gün toprak vardı bugün sabun vardı Toprakla yıkama Sadece elini sürter, temizlenmesi için diyor. Kardeşlerim gusulde, kadınlar ey Allah'ın Resulü, bizler saç uzun ve örgülü insanlarız. Ne yapalım? Saçlarımızı hep çözelim, yıkayalım mı diye sorduklarında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kadınların cumhurluktan yıkanmalarında, boy abdestinde, örgülerini çözmelerine gerek olmadığını, onların dibine 3 avuç suyun dökülmesinin yeterli olduğunu söylemiştir. Ama bu erkekler için geçerli değildir. Allah Resulü ve Vesselam erkeklerin saçları için bir tanesi dahi kuru kalsa orada cünüplükten eser vardır buyurmuştur. Hatta bu yüzden Allah kendisine rahmet etsin Ali saçlarını kazıtmış sırf gusülden saçlarımda gusül kalacak diye Cenabetlik kalacak diye saçlarıma düşman oldum demiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bunun dışında kardeşlerim kadınlar hayızdan temizlenirken saç örgülerini açma ve tamamen yıkama mecburiyetindedir. Bu sadece cünüplükten gusül ederken kadınlar için geçerli bir ruhsattır. Hayızdan temizlenirken geçerli değildir. Bunu özellikle belirteyim. Evet yine gusülde de kardeşlerim besmele şarttır kapalı bir alanda insanların görmeyeceği bir yerde yıkanma ve sakınma hayadandır hatta sahabelerden bazıları ey Allah'ın Resulü sahradaysak çıplak yıkanabilir miyiz diye sorduğunda Allah haya edilmesi gerekenlerin en üstünü değil midir diyerek yıkanırken dahi kapalı mekanları tercih etme e, zikredilmiştir. Hatta örtü perde tutulmuştur yıkanırken. Evet. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. E, kusül abdesti alırken de kardeşlerim önce avret mahalli güzelce yıkanıp el temizlendikten sonra kusül abdesti alınırken de avret mahalline tekrar eller dokanılmaz. Çünkü avret mahalline çıplak ellen dokanma abdesti bozar. Kuşlu bozmaz yalnız. Hamamlara gitmek haram değildir. Çünkü a.s. hamamlara gittiğinizde peştemarlar takın demiştir. E, Peştemarsa e, zikredildiğine göre bu haram değildir. Kuşun hangi hallerde gerekir? Buna bakacak olursak kardeşlerim demin de dediğimiz gibi ee, cenaze yıkamaktan cimada bulunmaktan hayız, nifaz istihaz eden gerektiği gibi bunun dışında cuma günü abdest almak da İslam'ın adablarındandır kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin cuma namazını kılmaya gelen müslümanları sıkıntıya sokacak onları rahatsız edecek terli pis kokulu olan kimselerin Cuma namazı için boy abdesti almaları gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiştir. Keşke cuma günleri ihdansanız, kuşletseniz buyurmuştur. Yine kardeşlerim, hac veya ümre için ihrama girerken boy abdesti almak gerekir. Mekke'ye girerken boy abdesti alma, Arafat'ta vakfe için boy abdesti alma, Ramazan ve Kurban bayramları namazları içinde abdesti almak gerekir. Kadınlar hamama gidebilir mi? Ee, hastalıktan tedavi için gidebilir. Bunda bir sakınca yok. Ama birçok alim e, elbisesini dışarıda soyunan kadına Allah lanet etsin e, hadisini getirerek hamamlara kadınların gidemeyeceği onlara haram olduğunu gündeme getirmişlerdir. Adabına uygun hareket ettiğin müddetçe iffetli, namuslu davrandığı müddetçe bunda bir sıkıntı yoktur. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kusur bu. Kusur bu. E, bunun yanında istihaze vardır. Kadınların e, hayızının dışında şeytanın tıkadığı damardan gelen bir kan vardır. Allah kendilerine merhamet etsin. Sahabe kadınlardan bazıları gelip durumlarını söylediklerinde her namaz için bir gusül alması gerektiğini söylemiştir. Daha sonra ise bu onlara zor geldiğini görünce sabahı bir gusül öğleyle ikindiyi birleştirip cem yapın. Onu bir gusülle akşamdan yatsıyı birleştirip onu da bir gusulle kılmayı emretmiştir. Yani istihazesi olan bir kadın sürekli bu hastalığı devam ediyor kan geliyorsa üç gusulle namazları cem yaparak kılar. Allah onlardan razı olsun. Peki ey Allah'ın Resulü biz hayız gördüğümüz günlere karıştırırsak ne yapalım dediğinde diğer zamanlarda hasta olmadığın zamanlarda ne kadar hayız görüyorsan o günlere geldiğinde namazı bırak ve aynen hayızdan temizlenir gibi o günlerin geçtiğinde hayızdan temizlenir gibi temizlen ve ibadetine başla sabahı bir gusül, öğleyle ikindiği bir gusül, akşamdan yatsıyı bir gusülle kıl demiştir. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Benim abdest, teyemmüm, gusülle anlatacağım bunlar. Sorularınız varsa cevaplandırabiliriz kardeşler. peki Şubhaneke, Allahümme ve birhamdike şühe de la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh velhamdülillahi rabbil alemin Rabbim hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin yarın inşallah ezan ezanın okunuşu kamet getirilmesi ve daha sonra namaz, namazın kılınışı böyle devam edeceğiz inşallah.